Bismillahirrahmanirrahim. Konu da inşallah size bolça müteahherler Ramazan ayı orucun hazit hakkında. Elhamdülillah Ramız ayının gölgeleri geldi üzerimize. Buna erişen var, erişemeyen vardı evvela. İslam'ın beş şartı biliyorsunuz. İslam beş şartı var. Bunların bir nedir? Oruçlar Ramazan ayında böyle. Önce İslam'da namaz farz kılınır ilk önce. Oruç medenle farz kıldı. Hicretansarı. Zekat. En sonunda aç farz kılınır. Oruç tutmak, tabi aç durmak, susuz kalmak, Nefisle birileri mücadele. Cihat nefisle böyle. Yani cihat ekber deniyor buna böyle. allah Teala nefsi yarattığı zamanlar nefsi yarattığı zaman Mevlam ona sordu Rabbim ben ene ben kimim dedi mevla. sordu nefse. Nefis dedi ki ent ente beni ene. Sen sensin, ben de benim böyle böyle. Yani haşa Allah'a, bugün eymedi. Yani sen sensin, ben de benim böyle böyle. Abi emir verdi cebbanilere, atımın cehenneme, atlarım cehenneme nefsi, yandı orada, bin yıl, bin yıl orada böyle. ebele. Çıkarlar yine sordu, ya nefis, menene, ben ene, kimin ben? Enternete, ben ene. Sen senestime benim dedi, ben ene. Üç defa ceneme cenneme, hepsi mücevap verince, beraber aç bırakın bunu. Aç bırakınca, bin yıl aç kalınca, ya Rabbim sordu, ne zamanlar, ya Rabbim entirabbi en dedi, ene abdük, sen ben Rabbim misin? Senin beni yarattın ve dedi böyle. Açlıktan nefsane ben bunu bükülüyor muhtemelen. Eziliyor böyle. Gerçekten yine sana karantı kapasa doyursun, çöğünü içsin, kolasını içsin, şunlar bunlar içsin, sigarasını gün Canı sıkıyor, patlayacak kişi konuşmazsın böyle. Gevizelik yaparsan böyle. Iğır zığır konuşur, gevizelik saypar yapar böyle. Ama kişi aşkalı zamanlar Canı istemez konuşmak bile ortadan böyle. Bu önü eker, bu önü ele böyle, duruyor bu şekilde böyle. Şimdi ben bu buyuruyor, Bekara Suresi'ne geliyor, Hacı'nın farziyeti geliyor, böyle. İslam-ı Rahim ve amenü. Burada Mera'ın bize buyuruyor, Ya'yiyyelizine amenü. Ey mü'minler, iman edenler. Burada, ey insanlar gelmiyor, Ey mü'minler geliyor. Şimdi oruç müminlere farz mudur hepiler. Oruçta da ki şarttan biri de İslam müslüman olmaktır hepiler. Bir garim müslim, bir ateist oruç urtusa bile aç kalır boşu boşu derler. Oruç ormaz böyle böyle. İslam şarttır. Buc Mevlan buyuruyor. Ey müminler. Buradaki ya uyarı. Bu aslında uzatta hitap ediyor böyle böyle. Ey müminler! Yani ey kafaya dalanlar, yüke dalanlar, diniye dalanlar. Uyarmak hale, Uy uyarmak hale. Ey müminler! arkadan emriyle gelecek, gerekiyor gerekir. Böyle bir dikkat kesmek emre böyle. böyle. Elhamdülü, Kütüb-i aleküm Sıyam'ı. Kütübe yazıldı. Bu anlamı suruzda. Farş kılındı. Fakat kütübe daha sağlam olmuş öyle böyle. Yazı silmez yani böyle. Üzerinize oruç yazıldı farş kılındı oruç. Kanka ben ümmin kablüküm size evlilik yazıldığı gibi Mevlam buyuruyor. Evlilik ümmette yazıldığı gibi size yazıldı farş kıldı oruç böyle. Demek ki her ümmette her peygamber şiratında oruç vardı. Tabi zamının farklı, bazı şartları farklıydı. Uruş vardı ama Mesela nedir bu farktan biri de sahur yeme yoklular da beri yani o dengeler. Bu sahur yeme, bu sefer yemek yemek, bu metin muhabbetin mahsusudur bu dengeler. <Sessizlik> la alikum tettakoon, la alikum tettakoon. Buradaki la, Oruç neye bize fark kılındı? Hikmetine ulamur açıklıyor. Ta ki tekvah olasınız, müttefik olasınız. Urş ile, oruç sayesinde tekvallahı erişesiniz. etsiniz. Tekvah, bir geliyor. Korunma, sakınma. Yani şirten, küfürden, yalandan, yalandan, sakınma. Anlamaya geliyor. Oruç sayesinde, Mevlam diyor, Tekva olasınız. Tekvalık böyle. Şimdi mümin vardır. İmanı bu elhamdülillah inkar etmez. müminle gafildir. müminle fasıktır. Yani iman olduğu halde güne işleyebilir bazen böyle. Güne olduğunu bilir. Onu kabullenir. İşte elinde değil falan der. Şu bu der. Tabi bunlar geçen sıvınlar mahşerde. Ama güne işleyebilir. Müminle müttakil ise bu günahı isteyemem. Müttakil böyle. Yani gülahtan çok sakınan böyle, gülahtan kendini koruyan, haramdan kendini koruyan, aman namazım geç kalmasın, ama gözüm haram görmesin, konuştuğun dikkat eder, güvet olmasın, şu olmasın, yedi gıdan dikkat eder böyle. Buna müttakilin. Bu Müttakiler böyle. Yalnız tabii tekvallı bir haddi vardır. Ve de şeytan tekvalı vardır. Şeytan tekvalı vardır böyle. Bazı insanlar yani daha hep olacağım, yapacağım derken aşırı gider, İslam'ı hutmanın dışına çıkar, kafasına göre bir şey yapmaya kalkışır. Bu edalla konuşun. Bu şeytan tekvalı muhtemelen der. Yani günümüzde varsa bu genç arsa bilhassa böyle aşırılık var böyle böyle. Yani çeşitli kolları arılma, efendim işte falan yere gitme, şunlara bunlara böyle, yeni gideceğim diye, ifadeni dinliyor bunlar böyle. Eyyâmen ma'dû dağıt. yemi yemin çoğulu. Yemin gün demektir. Ma'dû adet sayılı günlerdir bu da. Ne kadar bunlar? şeh Ramazan Eczliği ayet-i geliyor, Ramazan ayı böyle. şöyle Biliyorsunuz, her fabrika yılda bir defa en aşağı bir bakım yapar. Her fabrika böyle. Yani işi durdurur, işi durdurur, bir bakım yapar. Fabrika. Baştan başta fabrika yapar. yapar böyle. İnsan da bedeni bir fabrika. İnsan bedeni eder. En modern fabrika, insan bedeni modern eder. Beden, ne yapıyor? Bir yıl çalışıyor şu beden. On bir ay çalışıyor. Yani havuz soluyoruz, gıda alıyoruz, içecek alıyoruz böyle durmadan böyle sindirim, sinir sistemler, çalışıyorlar böyle şey. Ne gerekiyor? Yılda bir defa, bir ay bakım gerekiyor bana. Ama tamamen kesme değil de, işi yavaşlatma anlamı <gülüyor> görüyor. Yani gece yemen serbest, imzaltına kadar, Günüze üzeri yasaklanmış oluyor, bakım olmuş oluyor böyle, bu bakım böyle. İnsanın sistem diyorlar böyle, solmuş sistemi, doğruluk sistemi böyle, organlar meydana geliyor. Bunlar bölümleri, organlar böyle, makineleri, sinir sistemi yöneticileri, sinir sistemi beyinde, de, harbuki ileride müdürü muhtemelen böyle böyle. Bakım mühisteye böylece. Bunu tekrar söyleyeceğim bu konuyu inşallah, inşallah. Oruç, üç kısım buruçta insanlar üç Üçer insanlar burada. Oruç kısmında. Birinci kısım avam deniyor. Avamın orucu. Avam halk tabakası. Bunlar orucu oruçtur. Yalnız midi orucu ve cinselik orucu olurlarından böyle. Yani insana baktan sonra cinsi işini sakınır. Bundan kendini kurur. Ağzına bir şey yemez. Su içmez. Bu kadar ama böyle. Ama gözü harama bakabilir, dili yalan söyleyebilir, nimet kapabilir, boş konuşabilir, gözlük yapabilir. Diğer olgunları uçturmaz da, da böyle. Bu deniyor Somil Babam. Halk tabakasının tuttuğu oruç budur bu şekilde böyle. Bu da oruçtur ama. Öder borcunu, bu da sevabını alır ne kral sevabı alır tabi düşük oluyor tabi duzunlukları İkincisi salmi havas deniyor salmi havas havas has özel kişilerin oruç özel yani toplumdaki seçkinler bunlar tekvala mütekkiler böyle bunlar dedi bunun oruçları bunların hem cinsel organları hem mideleri hem bunların bütün beden oruçlar. Bütün bedenleri. Gözü de oruçlar. Harama bakma sürelerine böyle, böyle. Kulu oruçlar. Yüz dinlemez. Yübe dinlemez. Yübe oruçlar. Yalan söylemez böyle. Ay oruçlar harama gitmez. Yani bunların bütün organları, bütün bedenleri, kartel, gönlüleri oruçlar bunlarınla böyle. Madeniz, so oruçluyken, her zaman görevden sakınır. Uluş ikramı ne yapar? Daha bana da sakınır. Aman gözüm haram görmesinler. Ebeğe. Aman mesela bir genç hanım kız balkona çıkacak mesela çamaşır sermeye bahçeye çıkacak. Aman güzel kolun kısa olmasın, başkışı şey olmasın der. Dikkat edin. Dedi kutsamül havası. Bir de yediyene de dikkat edin. Yediklerine dikkat edin. Yediyene dikkat edin. Ağızdan giren lokma bedende sinirildi mi? Kan oluyor. Kan muhtemelen. Kan hücre oluyor. Organ oluyor. Bizi yönetiyor ama. Yani insanı yöntemelen kan bir muhtemelen. Kan muhtemelen. Şimdi bir kimseye tabii zorunlu olarak kan verilirse, kan ve nakıl yapsa kişiye, eğer Allah korusun Alkolüklerin kanı verilirse bu kişiye ya da uyuşturucu kullananın kanı verilirse bu kişiye bu kan da biraz fazla bir dozda ise hiç alkol kullanmayan insan alkol kullanmazdı yani kan insanı ya yönetiyor mutlaka böyle böyle yönetici böyle şey böyle nasıl ki mesela gençlik mi böyle eğer bir dozum gençliğe önem vermese Gıdalar eğitmese, İslam'a eğitmese, yarın ne olacak? Onlar başa necretler. Allah Allah'a da. Onlar tercih edici ülke böyle. Yani aynı şekilde, nasıl gibi bir genişlik, yarının geleceği ise, onlarsa bir yönetici ülkemizde, aynı şekilde gıdalar müthelenler. Gıda müthelenler böyle. Boğazdan geçen her lokma, içine her meşrubat, dikkatle göre bir yumlardır. Bu şimdi öyle bize önce göz vermiş, bakacağız değil mi anı hani böyle? Nasıl bir şey var Yani koku duygusu vermiş, kokuyacağız. Sonra damakta da var anı Bunları takma gerekiyor bunları. Öyle bir ürün getirirler bize ya nasıl kümenafiye diyorlar? Ya iyi ya nası? E insanlar. Bir atık eder bir de niye menekşe yiyor taburada? <gülüyor> kümenafiye diye halen tayiba. Kulu yiyiniz mimma fil erdir, Mimma. Aslında min ile mabı. Min de min'i tebziye. Ya da bulunanların bazılarını. Hepsini diyelim mesela böyle. Yiyiniz halalen tayyiba. Bak. Halal yiyiniz bir de tayyip. Tertemiz pak olacaktır. Ben abisi böyle. Ey insanlar yiyiniz kulu yiyiniz min mahfil-i yerde olanların bir kısım bazılarından. Halalen, yani halal olacak bir daha tam İslam uygun kesin helal Mesela tavuk eti. E, günümüzde daha ucuz oluyor tabii. Ya e, parça atılıyor, alması kolay oluyor. Ama nasıl kesiliyor acaba? Sahne. Canlı bir hayvan, işte de göçü olsun, serçe kuşu olsun, canlı bir hayvanın kesimi şarttır var muhtemelen bu terabeler? kesilecek, insan kesecek, Müslüman kesecek, Müslüman mı bunlar bunları evler? Bazı şeyler tavukhanı ne yapıyorlar? Makine kesiyor, makine kesiyor bu Yani. Önce helal olması gerekiyor. Yenen gıdaları helal olması gerekiyor. Yediğimiz gıdalarda yani alkol var mı acaba? Mesela gaz içecekler Gaz içecekler bunlarda. Bazı maddeler alkolü ancak eriyorlar mı? Alkolü bazı maddeler var. Bunda inceleme gerekiyor bunlar mı? İşte nedir bu? ikinci bölüm orucu bu böyle. Hava sonucu bu böyle böyle. Yani yediği gıdaya dikkat eder. Onlar yarın bir gün olacak da muhtemelen gıda muhtemelen. İşimde kan olacak bundan, hücre olacak bundan mı? Yağ mıhtemelen. Kalbi gelecek bundan mı? İnsan gıdayı değişti insanlar mı? Bir de sağlık açıdan da tabii zararlı bunlar mı? Bir örnek vereyim. Çinde bir olay oluyor, hastalık çıkıyor Çinde böyle, hastalık çıkıyor. Çinisi min tarif ediyor. Tabi doğrusunu tarif feş olma başlıyor ve kalp oluyor, ölüm oluyor çok böyle, çok oluyor böyle. Oran doktorları uğraşıyorlar, Buna bir şeref bulanıyorlar. Adın hastalığı, kuyuları isimli. Adı oluyor beri beri diyorlar Çince adı beri beri adı oluyor ama önlenemiyor yok bunun her oluyorlar ölüyor böyle şey. İki tane araştıran doktor Hollandaya gidiyorlar Hollandada araşımlı doktor merak ediyorlar niye gidiyor bunlar böyle araşıyorlar bunları neyi araşıyorlar toplu yemek yenen yerlere kışyalar gezahiler hastaneler böyle. Buna da Ne yiyorsunuz bakalım burada? Gıda dan bakarız bak Ne yiyorsunlar? Tabii ne yiyorlar? Pirinç pirinç evvela. Yani doğuda çoğu, hatta Türkiye'de hepsiler pirinç yapılı evlerde ama Pirinç pilav yolar Dik yiyorsunuz, yemiyoruz bu şekilde. Araştıra bakıyorlar, gerçekten pirinç yı bunlar, pilav yı bunlar bu diyorlar. Acaba nasıl piştiriliyor? İşe ne katılıyor? Tabi bunu pişmesine bakıyorlar. buna kattan suya bakıyorlar. Kaynamasına bakıyorlar. yana bakıyorlar. Tavya yapıyorlar. Hepsi normal. Peki diyorlar, ki babalarımız ne yerde? Onun hep ne iş yerdi? Onun hastalığında olmuyorlar böyle. Ha, demek ki burada bir park var. Peki diyorlar, babam nasıl gidiyor pirinci? Onda da bunu kablona suyamazlar. Atmazdı kablona Kabun rehberi yerde bunlar. Kabun rehberiyle bunlar böyle. Böyle böyle. Bu üzerine bu iki araştıran doktor ne yapıyorlar? Bir kabuğu alıyorlar. İncele bunları muhtemelen der. Bir de bu da deneme yapıyorlar şimdi. Tavuklar üzerine böyle. İki tane büyük kümese, kümesi birine ilgili tavuklara kabun suyunu pirinç veriyorlar. Diğerlerde kabuğuna daha veriyorlar tavuklara kabuğu, soğuğu, pirinç yiyen tavukları hastalıyor. Evet. Ayakta oluyor, yiyor. Keşf olur muhtemelen böyle, hayvanlar böyle. <gülüyor> Diğer tavuklar, kabuğundan yiyenler, onlara bir şey olmuyor muhtemelenler. Bunun üzerine kabuğunu inceliyorlar. Onda bir madde çıkartalım. Büyüdürüm madde çıkartıyorlar. Ona bir ismi bir hata o zaman böyle, yani vitamin B1 diye. O Oradan zaten çıktığım vitaminlerin bulunuşu. Oradan çıktığım muhtemelenlerden. Bu defa hasta hastalara bu bir, bir bir tane verince iyileşiyor bunların çoğu Şimdi demek ki gıdaların helal olması gerekiyor. Bir de dua. Al. Yani hanım tayibe bu anlamda ibade gibi. Yani gıdalar tayib olacak, gıda doğal olacak, dua. Al. Allah bunu nasıl yaratmışsa biz bunun fıtri formunu yapmamız ve daha birey Bu bize daha ilgili. Şunu söyleyeyim azı cemaatimiz. Osmanlı yemek kültüründe de pilav var ama aslında yok muhteremde. Neden? Yanında mutlaka nohut fasulye Ya Ne bir vitamin var mı muhterem ona bakmıyor. Osmanlı yemek, kültürü yemek kültüründe pilav var. Böyle. Yani pilavsı olmaz Osmanlı yemek kültüründe ama yanında bu öteki bela yada kuru fasulye. Karıştı mı? Ne yapıyor? O tahliye diye bir tanımlarda. Gelin buğdaya. Buğday müteferriler. Buğdayın daha biliyorsun kabuğu var. Yani bu öteki kepek gibi bunlar bunda rastladım. Buğdayın kabuğu var böylece. Buğdayın da en güzel kısımları yani vitaminleri, enzimleri, proteinleri kabuğun da kabuğun altında oluyor. Tamamdır. Buda'nın işinde yanlış da, yanlış mı dander? İlk çıkan bidat İslam'da aşağıdan büyüyor, elek oldu mu tabi? Asliyette elek yoktu, Buda Kepenahbe yenir, elermez gene beraber. Hastalık olmazdı beraber. İlk çıkan bidat, mü aşağıdan büyüyor, elek oldu, eleme beraber. Yani Kepenahime Buda'yı. Ne olur ayrılınca muhtemelen şey günümüzde aynı oluyor böyle. Biraz ekmek muhtemelen. Sıvı şahsla. Vitamim yok muhtemelen. Şusu bu yok. Kötüre bu şekilde böylece. Ne oluyor? Zaralıyor muhtemelen bu şekilde böyle. Demek gıdaları ne yapmak gerekiyor? Helo olmasına gerekir bir de doğal. Deme geliyor böyle. Yani bir meyve, sebze, kabuğu yeniyorsa atmayın ona kabuğunu. Elma mesela ama. Onlar özelliği kabuğunu da muhtemelen yapıyor. Abundan var. Hadi okuyun inşallah. Hadi bahar misinde ha havası orjiniymişti bu İşte bu havası orjine ben. Havası böyle. Yani gözünü haramdan sakındır, dini yalan gibieden sakındır, her türlü haramdan bütün bedenini sakınır. Uruşuyken uruşuyayım diye, bir de ne yapar? Bilhassa gıda. Ağızdan gelen lokmaya dikkat eder böyle. İncilere bu muhtememde. Gelir aldılar zaten böyle. Her i̇şte şeyden biliyorsunuz köle vardı böyle, köleler vardı böyle. Yani Bunda aslında savaş esirleri iken, büyük şekildeyken, zaten biraz buzulu bu sistem. Hazreti Bekir'in köleler vardı bir karşısında ben Onlara iş yapılmazdı böyle. Ondan sebebi bırakırdı. Gidin bakalım, çalışın, bir şey yapın, kendi kendine de serbest şey yiyip işin. Ona bir yemeğe getirdik günlük böyle. Kölen biri de gelir ki ona süt gidiyor Ebu Hazret-i Ternib'e. Yani Kadın parayla süt süt getiriyor Ebu'yle. Halı üstündük hazretleri de o anda acıkmış, yaslamış, neyse sormadan sütü içiyor. İç altına geliyor, soruyor köleye, sen bu sütü bana aldın, getirdin ama, peki sen bu sütü ne altında, nasıl kazandın, ne yaşadın bunu aldın bunun için. Kanatın değil bakalım. Diyor ki, ya Eba Bekir diyor, bugün bir iş bulamadım, iş yapamadım, geleceğim bir şey yapamayız diyor. Altında bir kaşınaz taş var diyor. Değil ki onlara diye ben fal bakıcıyım onlar diyor. Fal bakar benim benim böyle. Bunlar inandılar bana diyor ve avuçlarına diyor. Başlarına yalan söylüyor onlar diyor işte. İşte başa şu gelecek, şu olacak, şu olacak, bu şunlara göre onlar onu hoşça git onlar diyor. O adam parayla buru aldım benim. Hazar belki yanlış mı otururlar. Tabii ya, haram iş Haram işti. Ona haram nasıl anlamam. Parmaz sokuyor ağzına oturmak. Anı Parmaz sokuyor böyle başı yok kusmaya böyle. O kadar oruçu ki, kırar diye pişman oluyor diye ne, ki söylemesin bu kadar. Hazır yüzük bütün kızarmış bu kadar. Gözü fuküsen, yavas fuküye gözler böyle. O kadar ki zorluyor böyle, Zorluyor, zorluyor, zorluyor zorlay ki ne kusam kadar böyle, kusuyor kusuyor kusuyor. kusuyor. Allah baştaydı bak. Ya da bir bu kadar yapabildim. Eğer kalmış işin olursa afiyet olsun. Muhtemelen, haram gıda mı var mı böyle? Haramdan sakınma, bu kadar sakın, haramdan sakınma ben şimdi muhtemelen böyle. Üçüncü kısım orucum var, böyle, havası değil, havası böyle. Yani özelliğinin özeli. En üstüne bunlar kimler? Evliyalı, alı dostları muhtemelenler. Bunların anında gönlü de orucu da, gönlülü de, de. Eğer bunların kaybı Allah'tan bir şey gelirse, o orucu kadarını dokturumda böyle. Şimdi neymiş inşallah. Bugün niyeti nasıl olsa orucun fıkıh kısmına girmiyorum bugün. Ya hafta evşanı nasıb olsa o kısmına inşallah. Şimdi orucun fazileti Ramazan. Halbuki bu arada de de hay Ramazanı Ramazan girdiği zaman man fıtır evbabı -e -e celle diyanın kapı açılıyor mesela bak. Futihat buraya. Yani futihat gelmiyor da tepil bağımından geliyor böyle. Burada tepsil işini böyle. Futihat. Açılıyor cennet kapıları. Çok çok açılıyor böyle. Artık açılıyor böyle. Yani böyle açılıyor kapılarını kullarım gelen buyurun diyor muhtemelen böyle. Daha öde da de cennete muhtemelen böyle. Açılıyor kapıları. Bunu kul sezer mi dünyada Sizinler var muhtemelen böyle. Var muhtemelen böyle. Yani cehennetin kokusu gelir muhtemelen. Kokusu gelir. Allah'ın böyle kalbi temiz kulları cehennin kokusu duyarlar bunlar muhtemelen. Böyle cehennin kokusu gelir. Bunlar o koku içerisinde seyze atar bunlar muhtemelen. Orayı verirler böyle. Kokusu gelir muhtemelen. Böyle. Yugul Yıkıt Ebu Abunlar ve cehennin kapıları da kilitleniyor. Kapı ne muhtemelen böyle. Güllük aslında kilitleniyor kapıları. Yani cehennem gidiş yolları zorlaştırılıyor. Cehennem yolları. Mesut Bey şey şeytanla da bağlanıyor. sufidet. Bu aslında esinler için kullanılan bir kelime bu. El ayakları bağlanır. Anlamaya geliyor. Şeytanla bağlanıyorlar. onlar. Yani Şeytanlar da harcısı bırakılıyor. Şimdi Aşkın Ziyaret'ten kapıları muhtemelen der. Ziyaret'ten kokusu geldiği insanlara. Tabi bunu seneler seviyor, duyan duyuyor. Alıyor bunları hep. Ama açıkçası da kapıldı. Ramazan'da. Cehennem kapıları, cehennem kapıları kapandı. O sıkıntı, bunalım azalır Ramazan'dan muhtemelen. Böyle. O muhtemelen böyle. Cehennem ateşi o sıkıntı, bunalım yapıp dünyadan muhtemelen der. Fehiz cehennem deniyor bunu. Fehiz cehennemden geliyor bunlar böyle. İşte ki gönül sıkıntı bir nedeni de cehennemden geliyor. Yani Bu hazır Ramazan'da. İnsan hafif Ramazanda yani. böyle. Yani bir şeytan bağlanıyor. Yani engelleniyor yıvalarından. Bu işin ne oluyor? Ramazan'da elhamdülillah imanı az da zayıf olan kişi ne yapıyor? İnsana bir ilginiyor böyle Ramazan'da. Yani böyle. Oruç tutuyor tabirliği kadar. İşte namaza gelmen çalışıyor, teraviyye gelmeye çalışıyor. O gün çalışıyor. Hatta ateist o kanallar bile, yani 11 ay İslam'a saldıran, İslam'a yıkılmak çalışan kanallar bile yapıyorlar. Bile bir hoca buluyorlar, hatta bir şey buluyorlar. Bir Ramazan şeyi yapıyorlar genelde. Yani İslam'a olsa dini, yaptığı çalışanma derler. Yani Ramazan'ın şeyi çıkıyor muhtemelen. Ne aldığı şey okuyor aleyhissalâhü mükevhüsü? Sûntü saîmî tesbihun, Sûntü saîmî tesbihun. Oruçlunun susması, tesvîh alamak, oruçlu. Kişi oruçlu. Ama bir şey okumuyor. Öyle susuyor o şekilde. Sûntü Allah katında bir zikir. tesbih oluyor böyle. Ve nevmi ibadetin. Uykusu ibadet. oruç insan, gece hele kısa gecelerde teravik kıldı, bir şey kıldı, sav yemeğine kalktı, sabah namazına gitti, uyku sıraldığı biraz, günü biraz yattı. Kestiler kalktı böyle bu şekilde. O da nedir? İbadet mesela. Ve duha müstecavı. Duada müstecav oruçları, oruçları. Yalnız yani iftar vaktinde, ya ameliyyü muduhaf'ün, her ameliyde ibadetlerde, muduhaf kat, kat, katlanıyor, islamı katlanıyor. Ne kadar katlanıyor ana bakalım şimdi inşallah. Habib Şerif Müslü okurmuşlar bu arada var ama daha okudun mu Müslü okurmuş inşallah. Amel i Adem'e müdafiyet haseneti. Adam oğlunun her ameli müdafiyet haseneti bir aşı emsali ya. Adam oğlunun tabi kadınla erkeklerinde amelleri Ramazan'da katlandır. Onun listiğiyle. Bu her zaman geçeli bu. İlahi sebebi niyeti 700'e kadar. Her amel taban ondan başlıyor. birebir yok. Kişi bir lira verdi sadaka 10 liralık sevap ona veriliyor. İki kez namaz kıldı onunla çarpı 20 olmalı. 20 kez namaz kılınca. <gülüyor> Kişi bir fatih okudu 10 fatih'e sevap alıyor mahşerde muhtemelenler. Allah'ın bu rahmeti yok. çok mutanlar, bizim iş geçti mutan beller. Ona kalti, ona kalti yaşayabiliyor. Ne kadar? Yedi yüze kadar, yedi yüze kadar. Tavan geliyor ama orada bitiyor. Kimin yaptığı namazından on kat alıyor, yirmi kat alıyor, elli kat da yüz kat alıyor alıyor mu böyle? Neden böyle fark ediyor? E Dünya da böyle mutanlar. Bir köy düşünün, yayına tarlalar. Aynı toprak, aynı yağmur, sulunuyor bunlar. Bazı kişi dönün başına bir ton alıyor, bazı iki ton alıyor, bazı yarım ton alamıyor. Neden? Bakın var. Böyle. Şimdi öyle insan var ki işi Allah diye yanıyor muhtemelen. Mevla'ya aşık ayet imanı var. Dünyanın falan olduğunu biliyor. Böyle. Ülüm unutamıyor. Her zaman kefeni mezara düşürüyor muhtemelen böyle. O ne Allah kulluk ediyor, aramdan sakınıyor, ibadetlerini tahtı yapıyor. E Cevki gibi yapayım o ibadetlerini. Mesela bakın camilerde bile, görür muhtemelenler, bazı kişi var camiye girer, mesmetik olacak mesela böyle. Allah'a tekbir alır, yandaki elham okumadan o hüküseyi yapar ben, Hemen pat yuk pat, pat yukata yukata kalkar böylece. Hatta camiye geliştiriyorlar. Farkız sanır. Camiye geliştiriyorlar. Camiye geliştiriyorlar. <gülüyor> Bana sen <gülüyor> ne yapar? Camiye gelirken. Aşya'nın buyuruyorlar. buraya buyuruyorlar. Ben Resulullah'la konuşurken diyor. So ölerken diyor. Bir daha da okuyunca diyor. Ben Resulullah'ı görme. O beni görmez. Namazın ne? Heybe azameti o bizim yüzünden ağırlık yapardı. Al korkusundan hiç göremez acaba. Ama arşemiz eşiği zevreci peygamberimize ona onu bile ondan bile girişiyor acaba böyle. Öyle insanlar namaza gelirken tefekkürle, tefekkür namaza girerdi böyle şey. Allah bu, bu namaz namazı bana farz kıldı. Ve onun dağlarına verdi korktu Allah. Titri dağlandı. korktular bunu yüklemeye, Emanet almaya. İnsan bunu yüzünden Aldı insan bunu. Ne gerekiyor camiye gereken de? vallahi tefekkür gerekiyor yani böyle. Bir insanın mahkemede bir işi var, davası var. Belki de suç da alacak, yani mahkum olabilecek icabında. Öyle bir davası var kişinin. Kişi mahkemede, mahkemede giderken, hatta o gece uyumayırsan benim. Ersin, Ersin mahkemesi var. İşte o gün uyumaz böyle böyle, yatar böyle, uyumaz böyle, takır kafasını mahkemeye. Hakim bana şunu sorsa, bunu sorsa, tabii ki kendini hatas yanlış da biliyor. Ya bunu acaba citağa giyere miyim, mi? şu gibi derken uyku ziline kaçar muhtemelen. Der. Mahke derken, hele mahkeme sonunda beklerken, hep aklımdan böyle. Yani bir dostu görmesi işte böyle, koşu muhtemelen böyle. İşte az önce böyle, demek ki sığafta farklı oluyor, biz de farklı davatlar böyle. Kimi camiye gelip ne yapıyor? Bakma şey ağzına bir şey çekiyor, çeker sigara yandakiyle konuşuyor, gülüyor, konuşuyor, gülüyor ta cami kapısına kadar. Sonra da çekiyor, şey, o daha bir sigara çekiyor, oh, bir çekiyor sigarayı böyle. Onu atıyor masaya, yanlara böyle. Hiç böyle canı zevaklı de değil böyle. Yani bilincsiz şunsuz böyle hastir camiye gidiyormuş. Ne muhabbetleri oluyor? Demek ki ne Evet, namazını kılıyor. Ölüyor borcunu inşallah belki de. fazla eksik değilse. Ama sevabı farklı mısır? Yani savun, Ancak Mevlân buyuruyor. Hacı Küsü. Oruç farklı. Bir ibadetlerin sevabı biri ondan başlıyor yedi yüze kadar. oraya gelince Fiyenler'in li ve nevzibih şey إنه ليه uruş oru bilin diyorlar. Oruç benim. Uruş Allah'ın çizdiği yani mutteallardır. Ne kadar müşrikler varsa tapındıkları şeylerine uştmamışlardı. Yani Taşlarına, heykellerine, ateşlerine tapılmışlar. Ama ne yapmışlar? Onlara için kova kesmişler, tapındık bu Eğilmişler, bükülmüşler, saygı duruş yapmışlar, seccih etmişler. Oruç da mutlu olsun böyle. Oruç alamazsın. Ve en ezibi onun mükâbatını ben mecemiye koyuyor. Ben mecemiye alıyor. Ve en ezibi malum sükasını biliyor muhteremelen böyle. Yani aklıma gelen şu anda muhteremler gözümele geldi böyle ve dediğim münevlerde Hadis okurken Müslüm okuyorduk orada. Rahmetli şey hadisidir. Hadis Şehir hadisi var muhtemelinde. Muğadis böyle. Derin bir muğadis. İlmi hadis böyle. Ondan hadis okuyorduk kendisi de. Müslüm okuyorduk orada. Bu arada Şevk'e geldi böyle şey. Bu da beni erziydi. Aynı zamanda gözümünde Allah'a metniyetli suhtemelinden. Buraya gelince dedi yaşadık yaşa, muhtemelinde. Çok tekvai böyle. Çok tekmamı temiz, salik işi böyle böyle. Yani öyle insan gözü yaşar. Dedi ki bazıları rivayetlerde bu bir sigarası meşhur geliyor. Meşhur sigarası ile. Bana üzzü abi geliyor meşhur sigarası. Bana üzzü abi geliyor dedi böyle. Dedi. Ne anlıyor ki bu muhteremler? Beni ezdiği bir orucun sevabını ben vereceğim Allah'a buyuruyor. Üzzü olunca orucun sevabı benim diyorlar. Orucun karşı benim Cemalullah. Ne şeyken aldım o tez konuşmuşuz haberleşirdik. Yani özade. Orucun mükafatı ancak benim idi aldım ben böyle. Yani cihadı aşıyor. diyor aşıyor, aşıyor ve Cemalullah'ındır Hangi oruç ama bir hava soruyor ağabey. Yani göz haramdan sakınacak Yine yalanına saklanacak böyle. Kul müzik dinemeyecek. E, kişiye oruçluyor bütün gün zavallı. Akşam ne yiyecek? Haram helal mi var? Anlaşıyor mu? Açıyor televizyonu, müzik çalıyor böyle. İftir'i götürüyor mu? Olur mu? Olmaz mı? Hadis-i okumuşlamışlarını bu halim işinden. Ben Sami Ramazan'ı mahtıza ben. Ebi yalışıyor bu bir. Be. Ben Sami Ramazan'ı bir insan onuştaşı ramazı almıştık İmanın İmanen vahdisaben. Böyle yani aç kalmadı yalnız vahdisaben böyle. İmanen vahdisaben. İman ve böyle. O yüce Allah farkılmıştır diye. Allah inancıyla bunun faziletini tahsik ederek, ona ederek böyle. Vahdisaben. Ve bunun karşı bekleyerek ila samiyete böyle. Bu hele Bunun gibi afoluyu hangileri matata deme, diye ayrıp olur. Yıkılacak afolunuz günah bunlara, afolunlar vereceğim. Yine bu ayı samatirle sumu tesihhu, sumu tesihhu. Uşutun sağda Tuğum oruçlu, emir burada bu. Ta, ne olur? Teslih'ün sağlığına kavuştururuz, sağlığa kavuştururuz. Uruşta sağlık ve muhtemelen hastalık ve soruştur Yalnız yine bir ailesi maddetti hastalık güldüğüne dahil el-i bere detü. Hastalık güldüğüne dahil el bere detü. Her hastalığına başı nedir? Topka acıkmadan yemek, tık hafası yemek muhtemelen, karşı yemek. Aslı küllü dahil, her hastalığın dahil da hastalık deva şivası olur. Her hastalığın nedir? Aslı kökeni, elli böredetü, acıkmadan yemek, tok kanı yemek, bası yemek, karışık yemek muhtemelen böyle. İşte bir bundan kaybeden biz kaybeder. İrtaf soflaları felaket muhtemelen ama. <gülüyor> felaket muhtemelen böyle. İrtaf Fırında kuyruk var, akşam böyle. Yani <gülüyor> araba geçecekken bazı görüyorum, ben böyle fırında böyle, görüyorum böyle, kişilerle böyle. Bak, genç kız, başa çık, kolları kısa, etleri kısa, kuyruğa girmiş, bir de alacak, gidecek evine. Oldu muhtemelen bu? Oldu muhtemelen ya. Haram ile, bak değil mi? Haram ile, Bazı bir adı Bistami vardı, bir adı Bistami. Bistam, adı İran'da. Yani Bistami doğmuş, adı Biyazlı'tır. Büyük Evlullah. Çok büyük Evlullah böyle. Zamanın kutbu azamı kendisi. Bu bir ara zihne atıldı, zihne atıldı. Allah dostu ama imtihan oldu. Atıldı zindana. Bu tabii Kılı Kılı Kılı'dan Haram yemeyen, şüphe yemeyen kişi din aç kılıyor zihninde. Bir kadın varmış, kadınla evli olan kadında, bunda kardeşlik olmuş, din kardeşi olmuşlar. Tabi gene mahremlik devam ediyor, mahremlik. Gıyaben din kardeş olmuşlar bunlar efendim, bir kadın olmuşlar. Kadın duyuyor ki, kardeşliği biraz da bir islamenin şey zihnini yemediğine, gıdaları beğenmediğine, haramla korktuşuyorlar da. Bu kadın ne yapıyor Muhtememler? <gülüyor> yani bir saniye yesin diye yün eğiriyor birisine. Yün eğiriyor. Buna yümeği birisi, onu eğiriyor. Buna karşı para veriyor efendim. Eliniyle yün eğirerek bir para alıyor efendim. <gülüyor> alıyor bu parayla un alıyor, yağ alıyor. Bunları karıştırıp Bir hamuş bir şey yapıyor Muhtememler. Bunları bir tabağa koyuyor. ki eline zindana getiriyor. Muhtememler bir zindancıya kim senin beşiği gardiyan bana teslim ediyor bunu, Bunu beyaz üstte veriyor bunu böyle, böyle. İsmini söylüyor böyle. Sonra soruyor yedin bunu onu yemediyorlar böyle. Haber gün neyi yemedin bunu? Ben diye seni yemen için diyor el emeğimle diyor. Gün ayırdım, o el parayla un aldım ya aldım, bunu sana hep yaptım getirdim. Niye bunu yemedin? Buradan diye dokunan elde, diye, gardiyan diye, zalim insandı böyle diyeyim böyle. bakın mı Evet, senin getirdiğin gıda helaldi, halaldi, tayyipti, güzeldi. Ama ona bir zalime dokunur, zulüm edin, zalime dokunur böyle. O cembe muhtemel bakım böyle dedi. Geçtiğinde bakkısı akşam ileri genç kızını göndermiş. 40 kuleye girmiş orada. Arkada etkide alınmasına, yarış yıplak. Böyle iftolik pil alacak mı Sonra efendim millet kuyumuluk pide amca selamlar. Kuyumak pide. Böyle. Ya Aç amı günde o uzun günde mide amca çalışmamış böyle böyle ya. Yani. Şimdi araba ya bir araba hiç bir zaman değil mi? Duruyor araba garajda. Çalışmıyorsun. Havada soğuk. Binlimen basar enerjiden de vitese. De yavaş değil mi? Uzun süre yakamazsın böyle. Sema bana öyle. Sonra zannede yavaşsofra böyle. Aşırı ya <gülüyor> böyle. Ağır yemekler, şunlar, bunlar, baklavalar, hamur tatları, şunlar, bunlar bu şekilde. Ondan sonra oh, of, of, of muhteremdir. Demek ki acıkmadan yemek, yani sinirmeden yemek, hastalığın başı. Bugün ben de bu sabit muhteremde. ya tabi hiç zaten duruluyor hadişleri doğruluyor bunlara böylece. Bir insan bir yemek yedi. O sindirmeden başka bir şey yersi üzerine, sonra yedi gıda, o sinirilmiyor. Çürüyor, bayalanıyor böyle. Yani böyle. Ne oluyor? Tabii sinirilmedi, bayalandı, çürüdü, piştiğinde oluyor böyle. Hatta gaz hale geliyor. Bu da beden bundan faydalanamıyor. Pardonim buna böyle. Fakat ne oluyor bu sefer? Bu ama bu bedene çekiliyor diye günlere beraber. Önce gidiyor bu karaciğer her şey güne. Bunu karaciğer depoluyor. Beden yaramadığı için böyle. Ya bu doldu. Bunu başarı gönderiyor. Hangi oğlum tembel ona gönderiyorum tehhir. Yani böyle bir safkes ek Eklemlere bunu gönderiyor. E böyle taş oluyor. Eklemde ve köşe oluşturuyor bu şekilde böyle. Sonra yine orta kanalı sevk ediyor damarda kireçleme muhterem damar tıkanmak işte muhterem damarda kireçleme muhterem damar tıkanıklığından bu şekilde bir de karışık yemek muhteremler karışık böyle az olan tek çeşit muhterem böyle böyle muhterem tabi bir ha bir şarabı ayrı başına böyle yani tek çeşit sığadan budur bu şekilde karışık yemek bu zararlı mı? Bazı gıdalar buna zıktır mu teremler? Mesela kabukludan var, proteinler var teremler. Buna biz bunlar bilmem ben öyle. Et de balık yersen, balığın ister bak, Ve balıkta süt ürünleri, balıkla ben süt ürünleri yersen böyle, peynir olsun, süt olsun, yoğurt olsun böyle. Yani yapmıyor ama sindirilmiyor muhtemelen böyle neden sindirilmiyor bunlar bu şekilde bunlar enzimlere farkmadı enzim diyor bunlara hani enzim beyin yönetiyor enzim yani bir salgı böyle, böyle. küklü bezde enzimdir bir vardır başlangıçtan böyle böyle si şey bir insan tek şey yiyirse insan böylece bir de kişi yiyecek şey de biliyorsa kişinin yiyeceğini biliyor tek şey ne yapıyor Beyin bunu önce hazırlıyor. Hatta bir insan mesela kenevirsin başkıbeye girsin, içeri girdi. bati ki bir yemek kokusu var, ama kızartma berek mesela kokusu var. O kokuyu beyin algıladığı anda ona gerek enzimleri çeşit, hazırlıyor. Beyin kokuyu algılıyor, beyin gereken hemen ne yap? Enzim hazırlıyor muhtemelen. Hatta insan ağzı sulanıyor oluyor muhtemelen. Enzim ağzı olsun böyle. Bir de ona böyle enzimleri. Hemen sinir muhtemelen böyle. Hemen sinir muhtemelen böyle. Sinir ileri. Ama böyle karışık oluyor. Bir de başka enzim, başka enzim gerekiyor. Enzimler birbirine süt geliyorlar. herak helak mahvediyorlar. İşler muhtemelen böyle. Ondan sonra gaz yapmak, su yapmak, bu yapmak. Bedende ağırlık motoru böyle işte. Böyle taş, hafı kesilene taş eklemelerde kireçlenme, damardaki kireçlenme, top toprağlanma, bebek tasarlarla bu şekilde ve bir tür yağ dönüşüm benden yağ. O zaman taş hamur yutamıyor benden. Bir de inşallah şey söyleyeyim inşallah iki dönem ferahlık oluştan içelim. İslami ferhatan. İslami ferhatan. Ferhalanma, sevinç. Hali vardır böyle. İki yerde böyle. Biri, indefutrihi, iftar vaktinde ferallık Bu nedir? Orucunun, kavrulmasının dünyada alameti belirtisi muhtemelen. Eğer bir insan iftar vaktinde ferahlarsa, ben rahatlar, ben huzur bulur, bir fiyat üzerine gelip sakinleşirse, elhamdülillah, Allah şükürsün, orucu kabul muhtemelen. Bu olur mu tabii böyle? Yani oruçtan kişiler iftar vaktinde, iste evlene giderken olsun, işte arabaya bindi mesela iftar vakti evlene gidiyor ama tabii trafik yoğun, karşıda bekler, bir üstte bekler, üçüncü kişiye kal, biri geçti, biri geçti, geçti, ona kız, buna kız, bu kaybetmiyor tabii böyle. Kızma gerek, gerek mi tabii böyle? Gerek bu şekilde? Kişi evine giderken yine oturdu. Sofra kuruldu. Otur soran başında. Vakti bekliyor. Ezan'a Muhammed'i bekliyor. Orada bekliyor. 10 dakikası kendine bakacak böyle. Bakacak kendisine. işte bir sevinç. elde olmadan böyle. işte bir sevinç, bir rahatlama, bir huzur. Güzel bir hal varsa eğer bu orucunun sevabının dünyadaki bir yansıyan bir zerrisi. İkincisi de Rabbine, Mevla'ya zaman zamanlar. Mahşer de Mevla'ya kavuştu zamanlar. Oyunun sıvabına sıra gelince ne buydu Mevlam? Diğer ibadetlerin bir 10'dan 700'e kadar oruç o benim. Karışma değil mi? Mevlam. Kulmuzdan başına geldi. böyle bükük şimdi. böyle bükük. Oruç ama o bilmiyor insanın o anda kişi anda borçlu biliyor meydanda ama bilmiyor sabrına biraz ya kul ucunu tutmuş canlı yüksekli sabırlı şikayetsiz oflamadan tutmuş da iki taraf da kaçırmamış da bir de savurak kalkmamı tüylerine savurma tüylerine on altıncı gün konu inşallah illa savur yeme muteyler onda bereket altına savur yemler bu sünneti böyle bu. Savun gömüne kalkmak muhtemelen böyle. Kalkmışsa Allah'ın kulu razı olmuşsa ne olacak? E açık hesap. Hı -hı, açık hesap muhtemelen böyle. Bu bir gün bizden dek diyor Yani o an düşünme gerekiyor muhtemelen. Düşünmek muhtemelen. Yani mahşerdeyiz böyle. Birazsa mizan başlıyor. Mizan terazı ölçüyor anlamaya geliyor böyle. Günaha sevabı ölçüyen biri mizan göre böyle ve izin. Bir tartıyan onun başındayız. Artık son hamle orası böyle. İnsanın yeri orada belli oluyor böyle. Bir cennet mi? Cehennemdi. Orada bir belirlenme oraya birden başlığına kurtaralım Yani, yani göz yorundan fırlıyor anda böyle. Korkudan böyle. kişi gözleri böyle. Kalp, ne diyor ki? Açadır. sanki fırlamış takımın boğazı muhtar böyle. Kişinin yemezsana böyle böyle. Acaba ne bakıyorlar bakıyamadır? Derimden. Yani son nokta oraya konuyor böyle. Cehennem veya cehennem. Ona bekliyor. Eğer orucu oruçsa yani gözü haramdan korumuş, dünyadan korumuş, müzik dinlememiş, maaş ilgilenmemiş, boş konuşmamış, gözü yapmamışsa, helal yemişse, normal yemişse, orucu oruçta ne oluyor? Oruca sıra gelir sıra buna şimdi. Bakalım ne olacak? Belli bir amaçlı bu. Rabımlık olan razı olmuş. Rab böyle ki kulağımız, sen Ramazan birinci tut tut birinci gün tut or böyle, birinci oruç böyle. Şu an bu akte kadar. Burada burada zaman dönül müttür? Zaman öyle böyle. Yani uzun oruçsa, kısa oruçsa fark var mı? Böyle, böyle Namaz böyle, cam ile müttelimler. Kişi mesela camiye geliyor, mesela okul için geliyor. Önce gelen var, on dakika önce gelen var, bir saat önce gelen var mesela örnek cami. Bunlar sehaba bir mi? Kişi namaz kılıyor, evinde kılıyor, iş yerine kılıyor, kılıyor mesela. On dakika namaz kılıyor böyle. Kim bunu kılıyor? 5 dakika kılar mı? Ya da nefes kalkar böyle. Kim 10 dakika kılar, 20 dakika kılar mı? Tamam öyle. Tebbi Allahu Ekber. Elhamdül Rabbil Alemin, El Rahman, El Rahim, Malik, Yevmi, Din. Tanrı hep okuyorlar. Sübhan Rabbi'li ala, Sübhan Rabbi'li azim. Böyle taat taa oku muhtemelen böyle. Candan okuyor böyle, cihadan okumuş bunları böyle. Namaz daha yavaş kılar. Bunu sabir mi? Muhtemelen. Değil de böyle. Oruç evveli muhtemelen. Kışın, hava serin. Günleri kısa. Beşte yinsen beşte yüktar. Beşi bir olmuyor bile akşamlar bunlar. Günleri kısa, hava serin. Daha su bir de yazım var. Çavşanlar var. Hava sıcak. Gün uzun. Ne olur sevabı? Farklı mı? Ya, farklı mı? Farklı mı? Farklı mı? Farklı mı? Bu cekil mevlam. Kulun korkma. Farklı mı? Ama birinci günü orucun sevabı. Bu kadar. İkinci günü daha farklı. Neden? İnsan aynı olmaz mı türenler? İnsan bazen iyi tutar. Daha canlı tutar. İnsan bazen daralı sıkır bir şey olabilir. Farklı oluyor böyle. Çünkü orucu, tuttu orucuna göre farklı olsun böyle. Ama sahabı sunusu zaten böyle. Yani yedi yüzde aşıyor muhtemelen böyle. Bini böyle aşıyor suyabe şekilde. İşte azı cemaatimiz elhamdülillah Ramazan ile geliyor muhtemelen. İnşallah haftaya, fazil akşamı inşallah Ramazan girmiş oluyor. Tera başlıyor. O kimseler başlıyor nasıl inşallah. Haftaya tabii işte yeni, yeni sohbetimiz var. O işle ilgili inşallah fukih konusunda inşallah haftaya sıfatı inşallah, inşallah muhteremler. Ramazan inşallah o kabul etsin muhteremler. Ramazan'ı iyi karşıya bizde bize muhterem. Ramazan'ı sevenlerden edersin muhteremler. İnşallah. Bir de helal yemek muhterem. Helal, Ama helal yemek muhterem. Helal muhterem. Yani onları yönecek de muhterem. Böyle. Genişlik muhterem. Geleceğin şeyi, hücreleri gıda. Altımız her bir elma muhtemelenler, her bir lokma, içimiz her su muhtemelenler, hücre hoca bunda, bedenimizde. Şu andaki hücreler ölü gidiyor, hücre değişiyor muhtemelenler. Yeni hücre gidiyor muhtemelenler. Kim hücre oluyor? Boğazdan geçecek muhtemelenler. Şelal lafbıyla nasihsizma müştahı muhtemelenler. İllâ ta'l-ı Fatiha.